الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا lehtediye levlان هدان الله وما توفيق قيمة صلامي بالله قد جاءت رسول ربنا بالحق صلو على رسولنا محمد صلو على طبيب قلوبنا محمد صلو على شفيع ذنوبنا محمد Allah'li al ve all Allah al Mabaraklana ve alhamdulillah, Rabbi'l Alemin. Estağfurullah, Hayelü Yüzm. Hascandıkom. Bil Hayelü Yüzm, eldei layemot abada. Bedeğerj onkomusu, abla power ve la kuvvet, illa bilahe Lâliyil Azzîm. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi bu aleme büyük sorumluluklarla gönderdi, mesuliyetlerle gönderdi bizi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 Emrettiği salih amelleri kendi razı olduğu şekilde becermeyi nasip eylesin. Onun için 5 vakit namazdan sonra ne dua üretti? Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Ya Muazenni uhibbuke. Ey Muaz ben seni çok seviyorum buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük iş onun sevgisine mazhar olmak. Muaz bin Cebel Hazretleri Resulullah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ürdünde yatıyor. Ziyaret etmiştim onu. Mübarek. Oğlu yanında. Şehit düştü. Büyük sahabi. La tedeanne anne, külli salatin entekul. Her namazın peşinde sakın şu duayı okumayı terk etme. Resulullah'ın vasiyetinde sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme e'inni ala zikrike şükrike ve hüsnü ibadetike. Çok defa söylemişim size. Dua kitabında var.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 Allah Teala'nın kürsüsü var. O kürsi 7 kat gökleri, yerleri kaplamıştır Allah buyuruyor. Âyetel Kürsi'de. Hepiniz okuyorsunuz. 7 kat gökler var, 7 katten yerler var. Kürsü Allah'ın kürsüsü ne yapmış? Bütün bu 7 kat gökleri, yerleri kaplamış. Bunların hepsinin dışında ve hepsini sarmış büyüklükte. Peki arşın yanında bu kürsü ne kadar? Mel kürsiyi fi'l arş إلا كحلكة الملكات في فلاه. O kürsü var ya 7 kat gökleri yerleri kaplayan. Arşın yanında o diyor koca bir çölün ortasına atıl, atılmış bir halka kadardır. O arşı taşıyan melekler var. Kaç melek? Diyebilir misiniz bakalım? 4 melek şimdi. 8 lafı doğrudur. 8 kıyamet günü وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْكَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ Böyle kasti okuyaraktan bunlara cevap veremezsiniz. Siz devam edin ya roman okuma. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْكَهُمْ Onların üzerinde Rabbinin arşını taşır, yevme izin. İşte o gün ثemaniye. O gün sekiz. Ne demek o gün sekiz? Bugün dört. Mahşerde sekiz o dört melek o kadar büyük olmalarına rağmen arş üzerlerine konunca dizler üstü çöktüler hiç kalkacak takat derman bulamadılar nasıl taşıyacak arş ya bunun üzerine Mevla onlara ne emretti ne demek ne demek takat yok la kuvvete güç yok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 Hepimizi bu ölüm böyle kovalıyor, peşimizde dolaşıyor, başımızda dolaşıyor. alacak kapacak bizi götürecek. Bir daha bu dünyaya dönüşümüz yok. Telafisi yok. <gülüyor> Efendimizlerimizin Şeyh Ali Haydar Efendi Hazretleri katasallahu Efendi baba tabir ediyoruz ona. Allah Teala şefaatine nail Sabahlara kadar kılardı. Yatağa girmezdi. 120 sene ömür sürmüş.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 ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem farzları bana anlat dedi. O da anlattı. Beş vakit namaz. işte oruç, had zekat. Zaten had zekat bazı şartlarla herkese taalluk etmiyor. Şey, namaz, oruç ekseriyeti ilgilendiriyor. Zaten namaz herkes ilgilendiriyor. Oruç bazı kere hastalıklarında efendim düşebiliyor. Ben bunları yaparsam Kimlerle birlikteyim? Nasıl olurum? Durumum ne, nerededir? Sorunca ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? Men va'alaza kenem annabiyi ne vesuddiqin. Evet. Bu şartlar İslam şartlarını yene getiren ki burada zaten oruç herkese kolay geliyor. Ramazan orucunu tutmayan bulunmuyor. Elhamdülillah oruç oranı yüksek. Namaz, oruç, hac, zekat. Bunları yapan peygamberlerle sıttıklarla beraberdir buyurdu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 Çocuğu da olsa bak bir peygamberin en yakınlarından alıyoruz konuyu onlar bile şirk üzere ölmüşlerse Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi hanımı gibi İbrahim Aleyhisselam babası gibi değil mi Efendim? cennete girebilirler mi giremezler Kurtuluş yücü göremezler bu Elhamdülillah en büyük sermayemiz imanımız Allah'ımıza emanet olsun son nefeste nasip olsun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 Çünkü ruh gitti. Şimdi i̇şte gördüğünüz nedir? Bedendir. Ama esas insan kimdir? Ruhtur. İnsan iki şeyden mürekkeptir. Bedenler ruhta. Namazın da aynı böyle. Sureti var, hakkati var. Görüntüsü var, gerçeği var. İskeleti var, ruhu var. Şimdi kıldığımız namaz bu ruku, secdesi, cemaatle kılıyoruz, doğruluyoruz, eğiliyoruz, kalkıyoruz. Bu namazın sureti Hak ne? huşu gerçek namaz bize insanın nesi lazım insanın ruhu lazım ruhsuz beden bize lazım olsaydı mezarlar o bedenlerle dolmazdı bedenden kimsenin işi görülüyor mu ihtiyacı görülüyor mu ne konuştuğunu duyuyor ne bir şeye yarıyor o da onu alıyor, bir de bu sefer kokacak ortalı kokuşturacak diye toprağa gömüyor. O zaman la salatetu temme bill huzur. Huzursuz huşuyorsunuz hiçbir namaz tamam olmaz. Aynı namazın ruhu. Şimdi biz de namazın dışını beceremedik. Bir de bunun huşuğunu becermemiz lazım. E, lazım mı yani o Dikkaten, Lazım tabii lazım. Çünkü Mevlana buyuruyor, hangi inananlar kurtuldu? Namazlarında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 Zikrullah, zikrullah dedi ya, hocanın biri camide, vaazda bizim Raif amca kalktı dedi ya, hoca efendi bu sabah kahvaltısında mı yenir, öğlen yemeğinde mi yenir hani bunu? Zikrullah ne demek dedi yani. Şimdi onun için huşu huşu sen bana anlat. Hadis-i şerifler bunu tarif ediyor. Mâ min müslimin yuhsinul vudu thümme yusallî rak'ateyn la yuhaddir zîmâ nefse mukbilun aleymâ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 Direktman an Nasıl geçeceksin ya? Nasıl geçeceksin? Onun eğitimi var. Ya. Tasavvuf ne? Rabıta ne? Murakabe ne? Müşahede ne? Ya. Adamlar, hele Nakşi tariki, İmam Zebidi bile koca Murtaza Zebidi Hazretleri, bütün alimler, Halil Kariler, Murtaza Zebidiler, marka adamlar. Bütün bunlar Nakşi tarikinin özelliğinden bahsederken diyor ki,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 Mevla ile arasından perdelerin kalktığını bilenler. Kul namaza durduğu zaman اِنَّ اللّٰهِ يَنْصِبُ وَجَّهُ لِي وَجْعَبْدِي فِي صَلَاتِي مَعْلَمْ يَلْتَفِ Kul namaza durduğu zaman Allah Teala Hazretleri kendi cemalini Allah'ımızın cemali Allah'ımızın bizim gibi yüzü yok. Allah'ımızın cemali var. Şekilden münezzeh. Allah Teala cemalini diyor okulun yüzüne doğru tutar projektör gibi. Hiç namazda öyle sana bir, bir yansımalar oluyor mu bir ışınlamalar? Ne müddetçe diyor? Sağa sola gözüyle sağa sola bakmadıkça, kalbiyle de başka bir şeyler düşünmedikçe. E desene biz zaten o bir o hale bir kere yakalayamadık ki. Ne zaman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 Böyle alttan bakıyor demek ki. Dargazın. O da öksürüğünü duyuyor bilmem ne. Bir adam diyor, safa durduğu zaman sağında kim var, solunda kim var bilirse diyor huşu sahibi değildir. Ne sağın solu ya? Arkasındakinin mi biliyor adam? Adam diyor ben onu öksürüğünden tanırım diyor. Arkadan o geldi mi hemen anlarım camiye diyor. E sen ne işin var ki onunla? Mevla'nın huzurunda. Huşu huşu sahibi kim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bak sahabe-i kiramdan bir zat anlatıyor diyor ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Evet. Mutarrif ibn Abdullah radıyallahu anh, dedesi Şikhir sahabe-i kiramda ne isimler var Şikhir radıyallahu anh, dedesi ondan vaat ediyor Kainatın Efendisi diyor, mesicideyken namaz kılıyordu, kıyama durdu. Ben de mescide girdim, yanına yanaştım diyor. Baktım ki, dhaaltu ala Nabi صلى azizun ki azizil mirjeli, mübarek göğsünde diyor, tencere kaynaması gibi fokur fokur Allah korkusundan böyle ses geliyor, içinden. Ayşe anamız buyuruyor. Radiyallahu mescitte evde namaza durduğu zaman, mübarek göğsünden öyle sesler çıkardı ki, diyor Medine'nin sokaklarından işitilirdi. İbrahim Aleyhisselam, Halilur Rahman, boşuna olmadı Allah'ın dostu. Namaza durduğu zaman diyor, bir rivayet, 1 mil, bir rivayet 2 mil uzaktan kalbinin çarpıntısının sesi işitirirdi diyor. Adamlar nasıl namaz kılıyorlardı? Sahabe-i kiram öyle. Peygamberler öyle. Salavatullah ala nebiyina alim ecma'in. allah Teala. Ne buyur estağfirullah. Feste cebna lehu ve veebna lehu Yahya Allah naale zövdedir. İnanmaları yararlıdır. İnanmaları yararlıdır. İnanmaları yararlıdır. İnanmaları hem umarak, korkuyla ümit arasında bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı huşu sahibi kullardı. Peygamberleri huşu sahibi olarak medhediyor allah Teala. Onun için sahabe-i kiramın huşu, ulemanın huşu, baplar açılmış. salatül haşi'in, huşu sahiplerinin namazları diye vasıfları anlatılmış. Şöyle iki rekatta bize nasip olmadan...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 Femen sallahu annale vaktihin. İlk şart vaktinde kılmak. Ve temaruqu'uhun rükûlarını tamamlarsa. Ve sücuduhun secdelerini tamamlarsa ve husu'uhun. Hadisin bir lafzında da bu var. Nedir o? Huşû'unu da tamamlarsa. Şimdi vaktinde kılmayı becerdin. Rükû'u tamamladın. Secdeyi tamamladın. Bunları yapma imkanı biraz daha fazla. Ama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 şap suyu bir vuruyor neresine gittiği belli değil ne kadar kuruyer kalıyor İğne ucu kadar kuryer kalsa farz uzuvlardan abdesti olmaz gusülde bütün beden iğne ucu kadar Ya tırnakların efendim, kesilmesine riayet yok bir yerine bir şey yapışmış mı bakan yok eden yok böyle. hele abdest uzuvları daha kolay tabi gusülde iş daha zor abdesti güzel alacak sünnet üzere alacak kuryer bırakmayacak ve etemmeleha ha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 Kafa göz yarılmadık kalmadı ya harfler kırıldı gitti yani. İnna tayna diyor adam. Elli senede böyle kılıyorum diyor. Ben şimdi bunu e tayna nasıl yapayım diyor. Aynı çıkaracak, aynı çıkartmak için ameliyat lazım diyor yani. E tayna söyledi tayna diyor. diyemez ki e tayna diyor gidiyor. Öbürü kulfu vallahi ya kulfu Allah diye bir şey Kur'an'da yok. Kulfi Allah hı hü". e, hı diyemiyor ki adam. Ya buraya takacak ya boğaza takacak. Bir ham yapacak ne bileyim? Sü Allah. Bu sefer de kolayını bulmuş Sü Allah diyor. <gülüyor> ya böyle namaz olmaz. Allah. E ben düzelteyim. Olsa da morali bozuluyor biliyor musun bir de? Ya bırak diye. Ya sen, ya sen. <gülüyor> ben kılıyorum oldu dedi. Bektaş abi de kılıyorum oluyor diyor zaten. Bu olmuyor. Bak kırıh'tı diyor. Hadis şerif. Taberani mucize mevsattarı var diyor bu hadis şerifi. Kırıh'ta şart koşuyor.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 Bir ayette ediyor farz miktarında ne olacak yani? Ama bunu da yapmamaya direnen ne olacak? Namaza önem vermeyene Allah değer vermez. Ne dünyada ne ahirette işe rast gelmez. Çok kolay ama Çoğunuz, bu da dinliyorsunuz Yine bildiğiniz gibi kılıyorsunuz. Bildiğiniz gibi, Mikael amca Allah rahmet etsin 13 üste işte, talim tecrit bir şey öğrenmemiş küçüklükten tabi adam ne yapsın? Cahil yetişmişler onu çok itiraf ederdi yani. Ama kolayını bulmuştu. Ne yapıyordu? Cemaatsız hiç namaz kılmıyordu. Nasıl olsa hocanınki kurtulur diyordu. Adam hep imamla kılıyordu. İşte uyanık adam. İşte kurtuldu. Ya? E bu sefer cemaata da gittiğin yok. E ne olacak şimdi? Kuraatın bozuk. Bir de kendi başına kılıyorsun. Ve huşû'u aha geldi Bak abdest şart vardı kıyam Kıraat Ne gel? Huşuunu da tamamlarsa İşte huşû'u ne? E, görünüş olarak sağa sola bakmamak, sallanmamak, çok hareket yapmamak Bunlar görüntü olarak huşu. Secde yerine bakmak, ayakta secde yerine bakmak e, Rükuda e, ayaklarını sırtına bakmak, üstüne bakmak secdede de burnunun ucuna bak, secde gözünü yumma Gözünü yumma secde de Secde burnunun ucuna bakacak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 Artık dedi gibi bir emanet var onu da demeden ölmeyeyim dedi. Feeda <feydâ salleytum fela tel tefidhu> Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken sağa sola bakmayın. La salate li Sağa sola bakanın namazı yoktur. Ama fe lem o. Eğer buna güç yetiremezseniz o zaman farz namazlarda bari çok titiz olup da nefse şeytana yenik düşmemeye gayret edin yani şimdi sünnetler var nafileler var müekked sünnetler var gayrimüekked sünnetler var ama hiç olmazsa diyor bak dikkat edin yani nafilene her sen şimdi dersin ki hoca dedi ki sağ nafile de sağa sola bakılır öyle mi dedim şimdi ben Resulullah öyle mi buyurdu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 Ya Allah, hoca ne demiş hakikaten namaz bitti ya vay anarsın. <gülüyor> ya bu böyle ya. Yani. Milleti nasıl bilirsin demiş kendim gibi. Yani nereden biliyorum ki? Rukyu <gülüyor> ana sucu da, rukyu seydeyi de tamamlarsa, onu o hususta da hususi bir kitap yazacağız. İnşallah. Tadil erken tabi o rukyu seydeden kalkışlar, o aradaki oturuşlar, orada e, sakinliğin miktarı durmak lazım, hızlı hareketlerden sakınmak. Onun ölçüsü var. Bunlar ayrı bir konu. Tandil erken o. Çok önemli bir mesele. Bunları tamamlarsa, arada kuşu şartı da geçiyor. Harajet veye bey bağumu namaz biter diyor. O namaz çıkar, bembeyaz, aydınlık, parlak bir vaziyette bir aile sema göğe doğru yükselir. Hemen bu kıldığımız namaz var ya. Akşam çıktı inşallah. Zaten diyor, sünnetini diyor akşamın geciktirmeyin diyor hadis-i şerifte. Melekler hemen onu Mevla'nın huzuruna götürmek üzere hazır beklerler diyor. Sünneti iki rekat farzıyla birlikte hemen Allah'a yükselir diyor. Onun için sünnetin arasını açmayın sakın diyor mesela. Şimdi yatsı kılınır kılınmaz, inşallah parlak olur, nurlu olur, mübarek gecede aydın olur inşallah. Nur gibi göklere çıkar ve fütühadle abbabus sema gök kapıları ardına kadar... Açılır, O namazın kabul olduğuna işaret olur. Biz bir şey gördüğümüz yok. Haberimiz yok. Namaz bitiyor. Ne çıkıyor hocam? Ne çıkıyor? Cemaat çıkıyor işte. <gülüyor> Cemaat çıkmıyor. Namaz da çıkıyor. Mevla'ya yükseliyor. Mevla yukarıda mı? Haşa mekandan münezzeh. Ama kabul yeri sema. Gökler allah Teala'nın duaları, ibadetleri kabul yeri. Yoksa Mevla mekandan münezzeh?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 Yasır vaktinden sonra girdikten sonra akşamı kılacak. Bu ne oldu şimdi? Bu namazdan dua alabilir mi? Bek dua alır. Velem lem müşbih li'l-dua abdesini güzel almaz. Şabur şubur efendim kuru yerler bırakır. Ve lem yutin melahuşu. Huşusunu tamamlamaz. Mevla görür gibi hal almaz. Mevla huzurunda olduğunun farkında olmaz. Gaflet içerisinde kılar. وَلَا رُكُوًا وَلَا سُجُودًا وَلَا الْقِرَاةَ Rükû tamamlamaz, secdeyi tamamlamaz, hızlı hızlı kılar, tamamlamaz, yanlış şunu şokur harfleri, makreçleri yerlerinden çıkarmaz, yanlış telefuzlar yapar, manayı bozar خَرَجَدْ وَهَيَّ سَوْدًا وَمُزْلِبًا O namaz, Kütürüm vaziyette, kör topal vaziyette, özürlü çocuğu olan gibi al başına belayı yani Çocuğum olsun, çocuğum olsun, çocuğum olsun. Bir de oldu özürlü çocuk şimdi. Nasıl taşıyacakça bunu sırtında kaç sene? Ne kalkabilir ne oturabilir. Kıldın ama, kıldın ama kıl, kılmamıştan beter oldun. Namaz çıktı meydana kapkara, zifiri karanlık, simsiyah mücrim kör topal vaziyette. Çıkamıyor ki. Yürüyemiyor, gidemiyor. Konuşamıyor. Selmü ve ailesine ama o da göğel yükseltilir melekler alırlar ve ghulli Gök kapıları kilitlenir. Almaz içeri. Mevlaya <gülüyor> yakışmaz. İnne'llâhe <gülüyor> ve Allah tertemizdir ancak tertemizi kabul eder. Karışık bulaşık işi Allah kabul etmez. Celle celaluhu celle celaluhu. Tekul zayyake'llâhu kemâ zayyatnî. O namazda sahibine bedduacı olur. Sen beni zayi ettin, perişan ettin, ağzına gözüne bulaştırdın. Ben bu vaziyette ne olacağım şimdi kapkara halde kaldım. Nereye kabul olacağım, nerede kalacağım? Allah da seni perişan etsin. Bu ne olacak ya? Kıldığımız namazdan dua mı alıyoruz, beddua mı alıyoruz? Daha bunu bile fark edecek kabiliyete sahip değiliz. Bunun derdine bile düşmüş değiliz ya ben bu namazdan dua mı aldım acaba diye bunun bir hesabını bile yapmıyoruz Allah dostları namazı kılardılar namaz bittikten sonra evine gidemeyecek halde bitap düşerdiler soranlara yahu acaba kabul mü oldu ret mi oldu hesabını yapmaktan kurtulamazdılar yani Biz de yani sola selam verirken zaten yara ayaklanıyoruz yani işine bak yani adam telefon çalıyor ya açsana namazı bitiriyor da sağa selam veriyorsun sola selam ya kapıya niye bakmıyorsunuz Adamın derdi, bu namaz bitti, duacı mı oldu, bedduacı mı oldu değil ki. O arada zil çalıyor, telefon mu çalıyor, şu mu geldi, bu mu gitti, adamın derdi o. Bir defa Allah'ın huzurunda olmamış ki. Nasıl yapacağız bunu? Hatta idâ kânet, hayzun şâhallah. Allah'ın dilediği yerde o namaz durur artık. Ne zamana kadar işte, mahşer var ya, amellerle sahipleri buluşacağı gün var ya, bu namazlarla, oruçlarla buluşacağımız gün var ya, Buluşma günü var. Yevmullika, ahiret günü. Lüffet kemâ yuleffu zevbul haliku ثümme biha vecuhu. İşte namaz. Eski elbise dürüldüğü gibi, kirli çaput gibi dürülür, toplanır, bekletilir. Mahşere geldiği zaman sağ tarafta mizanına konup da amellerini Sevabını ağır getirecek yerde suratına kirli çabut gibi çarpılır, vurulur. İşte burada şimdi en çok önemseyeceğimiz konu neresi? Diğer yerleri biraz becerebiliyoruz da bu huşuğu temin etmeden Allah muhafaza etsin bu namazlarımızın hali ne olacak? Bunun derdine düşeceğiz. İlla bu huşuğu temin etmemiz lazım. Kendimize bir ders vermemiz lazım. Engelleri ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için... Eğitim yapmamız lazım, namaz dışı eğitim, namaz dışı Namazın içinde deneme olmaz, namazı Allah'ın huzuruna durdun zaten Namaz dışı bunun eğitimini yapacağız Alıştırmasını yapacağız, bu okuyarak, bu konuşularak, bu dinlenerek fayda var Çok fayda var Çünkü öbür türlü nasıl olacak Şimdi Allah dostlarının namazları, bunların konuşulması lazım Bunların dinlenilmesi lazım, bunlarda fayda var Burada Çok misaller var, efendim Allah dostlarının namazları hakkında. Bunlar bize örnek olabilir nitelikte. Hazreti Hüseyin oğlu Ali, İmam Ali Zeynel Abidin radıyallahu anhüma Ehl-i Beyt'in imamı mübarek insan ölünceye kadar 24 saatte 1000 rekat nafile namaz kılardı. Her gün. 1000 rekat. Nafile namazı kaç rekat? 1000 rekat. Lakabı seccat. 12 imamın başında gelir o işte. Seccad çok secde yapan demek. Seccade değil, seccad. Seccade, üzerine secde yaptığımız. Seccad, çok secde yapan zat. İmam Zeynel Abidin, Ali bin Hüseyin radıyallahu anh, huşu vasfında alem idi. Evet. Abdese başladığı zaman daha rengi sararmaya başlardı. Namaza durduğunda titremeye başlardı. Sorarlardı ona, E beyne yedeymen ürüdü enekum. ''Biliyor musunuz ben kimin huzurunda duracağım?'' ''Ve'li ve nuhatıb'ı'' ''Kiminle muhataba konuşma ve mükaleme yapacağım?'' ''Ve mâ zâir ''O Rabbim bana ne cevap verecek?'' Bunu biliyor musunuz da bana soruyorsunuz? Namazı böyle kılardı. Müslim İbni Bu zat. Tabi'inden İbni Abbas'tan, İbni Ömer'den hadis rivayet etmiş büyük zat Namaza girdiği zaman Hiç bir ses duymaz Hiçbir şey duymaz. Namazla meşgul olduğundan, Allah'ın korkusundan. Çok heybetliydi. Eve girdiği zaman falan. Herkes susar, çoluk çocuk, ses yok, çıt yok. Namaza duracağı zaman derdi ki, Konuşabilirsiniz serbest, ben sizi duymuyorum. Namaza, o namaza durdu mu herkes rahat konuşurdu. Namazı bitirdi mi çıt yok. Niye? Namazda başkasıyla meşgul olduğu için. Namazda duymuyordu. Efendim, bir ayaktan diğer ayağa geçmez. Böyle, sanki, direkt gibi namazda dururdu. Elbisesini, efendim, hareket ettirmez. Bir tarafını kaşımaz. Bunlar hep huşûn alametleri. Adam bir namazda sakalını şöyle yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce ne buyurdu? Levheşe <gülüyor> kalbu bu adamın kalbinde huşu olsaydı uzuvlarında da sükunet olurdu bunun böyle kaşınmazdı çünkü Allah'ın huzurunda olduğunu farkında olan o durumda kaşınma ihtiyacı duymaz bir şey değil kaşınmaz ki zaten bu nasıl bir namaz efendi hazretin anlattığı gibi bizimki de buyuruyordu yani ne gibi bir sinek diyordu Oradan kalksa oraya konsa, hele sivrisinek olursa tabii, o daha çok önemli oluyor. Çünkü namazda ince seni sokuyor. Sen de onu kaçıramayacaksın diye, sinek o anı değerlendiriyor yani. Sivrisinek çok uyanık, bir, çok zeki bir hayvandır zaten. Öyle, efendim geliyor, sen de hemen tabii hesaba başlıyorsun. Ulan şimdi, görüyor musun bu beni namazda yakaladı, ben buna ne hareket çekeyim? Ama tabi kıraatı uzatırsan hareket çekme imkanı biraz zorlaşıyor şimdi de bir üç hareket yapsan bir günde namaz gitti ameli kesir zaten. Bir günde üç hareket. Adam... E bir daha... E bir daha üç hareket aynı kıyamda namaz gitti. O zaman kolayı var hoca efendi. Nedir? Bir kere kaldım böyle açıkta tutarsın böyle, bir, bir, böyle yaparsan öyle olmuyormuş. Öyle olmuyormuş ama sen de huşun sahibi bir adam olmuyormuşsun ama. Ondan haberin var mı? Abi üç kere kaldırır indirirsen ameli oluyor ama bir kere kaldırıp da üç kere yaparsan olmuyor. Sen neyi <gülüyor> neyi hizmet ediyorsun? Ne anlamak istiyorsun ki? Ne yapmak istiyorsun yani? Mevla'nın huzurunda. Ne der efendim Sinek derdi şuradan kalktı şuraya kondu sanki teyare kalktı oradan oraya yani. Öyle önemli bir şey onu takip eder namazda böyle. Perdeye mi kondu oradan mı kalktı şimdi bana doğru mu geliyor? Ya. ya adam Mevla namazı Fuzulü bir iş sayıyor yani. Kimin huzurunda? Olduğundan haberi yok. Halef ibn Eyyub Radıyallahu anh, müftüsü, büyük veli Namaz kılarken Sinekler musallat olmuş. Başına sivri sinekler. Ne kadar sinek yani? Şimdi millet de ona bakıyorlar. O da namazda acaba hani Kıpırdanacak mı biraz? İcabında elini kaldırmaz da şöyle yapar omzuna mesela Böyle bir kaçırma hareketi yapar Hiç bir hareket yapmıyor falan Namazı bitirince ona durumu sordular Buyurdu ki Namaz bozacak şeylere hiç alışkanlık yapmadım bu zamana kadar Ben şöyle bir haber aldım dedi Padişah Bazı suçluları yakaladığı zaman Kamçılattırırken ceza olarak Felancı ne kadar tahammüllü, ne kadar dayanıklı, ne kadar sabırlı desinler diye adam oh bile, ah bile demiyormuş. Dedi. Ve bununla iftihar ediyorlar sonra. Ben yüz kamçı yemişim de gık dememişim hesabı. Yahu dedi, ben dedi Rabbimin huzurunda bir sinekten sebep mi dedi kıpırdanacağım. Ama şimdi bu bir hesap meselesi. Ha şimdi bizim hesap şöyle. Şimdi birileri görüyorsa kıpırdanmaz. Şimdi adam huşua bak ya. Yani herif sinekler sokuyor. Herif hiç bana mısın demiyorum. Tabii ama biri yoksa çak. <gülüyor> yani adamda Allah diye bir şey derdi yok. Adamın derdi milleti gerdi. Yani o ne yapacak? O mu dedi bir şey mi dedi? Resulullah diyor. Munafıklık huşu huşuğundan Allah'a sığınır. Bazı adamlar çok munafıklık huşuğu yapar. Böyle görüntüde böyle hareketler böyle bir şeyler. Cık. Dediler ya Rasulullah nedir nif nifak huşuğu? buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem terar racule haşi'en vel kalbu leysebi haşi' adamın tipine bakarsın durumuna bakarsın huşu sahibi zannedersin öyle görüntü veriyor yani bazı böyle hareketler çok yapanlar oluyor böyle yamulanlar şey eder ne bile boynunu büker bir hareketler bunlar uygun değil sana namazda dur doğrudur dediler doğrudur dik dur dediler Güzel, şey, böyle bir şey yapmanın bir lüzum yok Allah sana böyle yap demedik böyle dur ama doğrudur yani kalp huşu yapsın ha kalp huşu diye bir şey yok hareketlerde böyle huşu görüntü kimi kandıracağız Allah muhafaza buyursun İmam Malik Hazretleri radıyallahu Allah'ın İmam Malik duydunuz Maliki mezhebinin sahibi büyük müjde hadis-i şerif okuyordu böyle bir e, sohbet meclisinde hadis-i şerif rivayet ederdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde okuturdu ekseri Evet, Ravza-i hadis dersleri verirdi. Hadis-i Şerif okunurken arı geldi. Arı bu ha. Sivriye de benzemez yani. Defaatle soktu yani. Bir kere değil. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine karşı hadis. Namazda Allah'ın huzurundayı bıraktık. Hadis okuyorum diye. Hadis okurken hiç ne arıyı kovdu, ne bir hareket yaptı, ne kımıldandı ona tahammül etti. Hadise karşı edepten. Hadis okunan meclisler. Bak burada hadis okuyoruz. Hadis dinliyorsunuz. Adam oho Nerede? İşte. Ne ilme Onun için o ilim, ilimlere sahip oldular. Ne marifetlere malik oldular. Ben bu ilme hürmetle, tazimle, edeple kavuştum buyurdular. Değil mi? İbn-i hazretleri. Namaza durduğu zaman diyor, Allah korkusundan celle celaluhu yüzünün kanı giderdi. Yüzünde hiç pembelik diye bir şey kalmazdı. Kül gibi olur. Tabiin'in büyüklerinden Amir ibn Kays Hazretleri şu söze bak. Len tahtelifal ganadiru beyne katifayya uhubbu ilayya min atafakkara fi şey'in min emri dunya ve ana fi's İki omuzumun arasına diyor Hançerler gidip gelmesi Hançer sokuyorlar artık ölüm demektir ya iki omuzun arasına Böyle defaatle hançerleri sokup çıkarılması Namazda dünya işlerinden bir şey düşünmekten bana daha sevgilidir Namazda dünyalık bir şey düşüneceğimi Allah'ın huzurunda Omuzlarıma diyor hançerleri sokup çıkarsınlar Tercih ederim hangisi derlerse tercih ederim İşin büyüklüğünü anla, işin ciddi, şimdi namaza duracağız, Daha konuşuyoruz, konuşuyoruz ya, aha şimdi namaza duracağız. Bakalım dört rekatta değil de, bir rekatında bile şunu koruyabileceğiz mi? Bunu bir deneme yapalım be inşallah. He? İnşallah, nasıl yapacağız bakalım? Vehbi ibn-i Ver Hazretleri namaza durduğu zaman sanki cehennemi seyrediyor gibi olurdu, cehennemi seyrediyor gibi rütbel el gulam hazretleri namaza durduğu zaman kışın buz gibi havada hiçbir şey yok donarsın namaza durdu mu terlemeye başlardı. Allah Allah korkusundan. Sebebi sorulduğunda haye minallahazze vecel Allah'tan utancıma derdi. Celle celle cehane. Onun için aynı namazı kılacağız, aynı safta duracağız, aynı imama uyacağız ama hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yakunu fi iki adam aynı namaza durur. Ve hadi ma ben semavlar. Ama onunla diğerinin namazı arasında yerle gök arası kadar mesafe olur, fark olur. Hada mukbilun alillah taala bi kalbi ve hada lahinse. Bir tanesi kalbiyle ile Allah'a yönelmiş aynı namazda, o da yanında hiç Allah'a bir kere hatırlamadan namaz bitiyor. Dört dakikat bitiyor, bir kere Allah düşünmemiş. <gülüyor> Celle şanuhu ve Celle Celaluhu en çok şu düşünce inşallah tesir eder Allah Teala nasip etsin hepimize Amin. mahşerde duracağımız Allah'ın Celle Celaluhu mahşerde bizi huzurunda ayakta dikileceğimiz o zaman var ya 50.000 bin sene mahşerde oturma diye bir şey yok tabi o hali düşünmek yani ayak onu andırıyor o ayakta duruşta inşallah onu çok düşünün yani o biraz insanı toparlıyor. Ya, güneş tavan boyu yaklaşmış. Hiçbir gölge, hiçbir perde yok. Allah'ın gölgesinden başka. İnsanlar ter göllerine boğulmuş halde ayakta. İğne atsan yere düşmüyor. İşte bu namaz inşallah bu namazın kıyamı Mevla'nın zorunda bu duruş inşallah o duruşa karşı gelecek inşallah. Onun için ne buyuruyor? 50 bin senelik mahşer mümine dünyada kıldığı 2 rekat namaz kadar gelecek. 50 bin sene vakit geç aynı 50 bin Allah Teala burada 50 bin seneyse 50 bin sene ona da 50 bin sene ona da 50 bin sene ama nasıl ki birine gece yıllar gibi geçmiyor da birisi de 5 dakika gibi uyanıyor daha yeni yattık ya diyor işte 50 bin sene kimine o kadar uzun gelirken kimine 2 rekat dünyada kıldı namaz gibi şu sabah namazının 2 rekatı gibi işte o huzurda dururken ya Rabbi o mahşerdeki duruşuma karşı getir ya Rabbel alemin onu düşünmek lazım mahşerde yuhbesün nasyevmel kıyameti 7000 sene kıyamen la yükellimun 50 bin sene çok yerler olacak tabi bunun sıratı var, mizanda tartıları var sırattan geçleri var, çok dönemeşler var kabirden geliş var vesaire duraklar, tevkifler, şualler, cevaplar ama buyuruyor ki sırf Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu, ses yok, sada yok çıt yok, bir kelam tek kelime yok Yedi bin sene ayakta konuşmadan dikilecekler diyor. Yedi bin sene, sırf bir merhalesi, tek durak, yedi bin sene, bir konuşma yok. Yedi dakika durmuyorsun. Dır Bir şey konuşmadan duramıyorsun. Yedi bin sene konuş bakalım. Sen. Mevlânâ huzurunda. Nefes alama nefesini sesli alamazsın. Katır trilyonlarca insan, cin ve melek var. Hepsi mahşerde. Bir arada ses işitemezsin diyor. Ses işitemezsin. Ses yok. Heybet var. Allah Teala'nın korkusu var. Celle Şanhu, ve celle celaluhu. Mevla'u levhuru estaadu billahi ve haşaatil asuvatulirrahman. فَلَا تَسْمَعُوا illa hamsa Sesler Rahman'a karşı sükût etti, sükût etti. Sustu kaldı. Artık bir fısıltı. En, yani nefes sesi. Mecbur nefes alıyor o kadar insan. Başka bir şey duyamazsın. <gülüyor> e şimdiden sussana. İşte namazda konuşmak nedir? Haram. Namazda konuşmak namazı ne yapıyor? Bozuyor. İşte yahu sana diyor namaz kıl diyor işte. O namazı kıldığın zaman, onun huzurunda durduğun zaman, sessiz kaldığın zaman, kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, dünya kelamı konuşmadığın zaman, kalpten de dünya işlerini atarsan, inşallah o mahşerin bütün sıkıntılarına karşı gelecek inşallah. E, bu kulum dünyada benim huzurumda sessiz durdu, kıyam durdu, hüküya ildi, secde yaptı, vazifesini yaptı, tamam. Buna... Serbest. Buna kolay edin. Melekler adamını tanıyacak. Ama dünyada istenilen vazifeleri yapmadığı zaman Dur bakalım. Yedi bin sene. çit yok. Dur bakalım. Allah muhafaza buyursun. Mahşer. Zor mahşer. Zor. Düşünmek lazım devamlı. Evet. Rabiatül Hadeviye. Radıyallahu anh. Met ediliyor. Met ediliyor. Şöyle veliye. Şöyle büyük kadın. Ya. Ya. Bir kere namazda çalılık bir yerde. Namaz kılıyor. Secde yaptı. Şeker kamışı gözünün içine girmiş. Allah Allah. Namazı bitirinceye kadar hiç fark etmemiş. Namaz bitmiş. Şeker kamışı girmiş gözüne. Göz ne demek ki? En hassas yer. Elin gelse gözüne gün boyu sulanıyor. Fark etmiyor. İşte namazı. Böyle kılıyorlardı Allah'ın dostları. Zelzele oldu ya. Müslümin Üyesel Hazretleri ne olacak? Camide kılıyor. Zelzele oldu. C caminin yarıdan aşağısı yıkıldı. Haberi yok. Namaz bitti. Millet telaş enkaz kaldırıyorlar. Her taraf yıkılmış. On durduğu yer yıkılmamıştı. Ne oldu diyor? Ya. Şunu da güzel bir örnek olarak zikredelim inşallah. Hatem-i Zahid. Bu çok büyük bir veli. Asım İbni Yusuf Rahim Allah'ın yanına ziyarete girdi. Asım Rahim Allah ona dedi. Ey Hatem, güzel namaz kılmayı becerebiliyor musun? Mübarekler, tahtisi nimet kabelinden. Evet dedi. Bak, kılamıyorum demedi. Evet dedi. O da dedi ki, ya nasıl kılıyorsun o zaman? Bir anlat bakayım dedi. ''Nasıl mı kılıyorum?'' dedi. ''Ben sana anlatayım.'' dedi. Şimdi namaz vakti yanaşınca dedi, ''Abdestimi sünnet veci üzere tazeliyorum.'' Abdesti varsa da tazelemek nurun hala nur olur. Sünnet veci üzere, o tabi bir kitap. <gülüyor> sünnet üzere. Sonra namaz kılacağım yere gelip dikiliyorum ki, her uzun birleşiyor namaza, hemen böyle gelip hemen durmak uygun değil. Çünkü o namaz dışı eğitime zıt düşüyor. Biraz evvel gelip, kılacağın yerde oturup dikilip, bir önceden bir muhasebe şimdi namaza başlayacağım, Rabbimin huzuruna duracağım. Başladığın anda Allah Akber dediğin anda tahrim tekbiri bu. Tahrim ne demek? İhram iftitah deniyor deniyorum. Bu tahrim yani haram etme. Ne demek haram etme? Şimdi Allah Akber diye niyetlenmeden evvel dünya kelamı konuşmak helal mı? Helal. Yemek helal mi? Helal. Su içsen helal mi? Helal. Şimdi Allah Akber dedim mi? Bunların hepsi ne oldu? He? İşte ona tahrim tekbiri, haram etti sana her şey Namaza durdun Dünya kelamı haram oldu, yemek haram oldu içmek haram oldu, değil mi? Yürümek haram oldu Sağa sola bakmak haram oldu Bak ne kadar şeyi haram etti sana Anlasana işin ciddiyetini Sen şimdi gelip hazırlanmadan, hesabını yapmadan e Bunları kendine haram edecek Şimdi ihrama girmek, İhram ne? Bu tekbirin adı ihram tekbiri İhram. Bir de hacılar ihrama giriyor O ne? E hacılar ihrama giriyor işte Efendim sen de zannediyorsun ki iki tane beyaz şey, havlu üstüne atıyor bir de altını bağlıyor ihrama giriyor. İhram o değil ki. O kisvesi elbisesi şekli o. İhramın esası ne demek? Niyet. Niyet ediyorsun ömreye veya niyet ediyorsun hacca veya <gülüyor> efendim ikişer birden niyet ettin Kıran açında veya tek ömreye veya tek hacca ifratta neyse. Lebeike Allahümme lebeike dediğin İhram Ne demek o ihram? Haram etmek demek. Neyi haram ettin? İhrama girmeden, niyet etmeden hanımınla birleşmek helal mıydı? He? Helaldi. İhrama girdikten sonra hanımınla birleşmek ne oluyor? Koku sürmek ne oluyor? Tırnak kesmek ne oluyor? İhram işte. Haram. Onun için millet ne yapıyor hesabını? Ona göre yapıyor. Adam şimdi işte, ihrama girmeden evvel ona göre dikkat ediyor. Dikişli giymek ne? Dikişli giymek ihramda Haram dikişli giymek, onun için çıkarıyor üstünü başını, efendim, ona göre havluyu hazırlıyor dikişsiz olan, havlu dikişsiz, ona göre hesap ediyor, işte kok, bundan sonra koku sürmeyeceğim, tırnağını önceden niye kesiyor? Ya şimdi beş gün sürer, on gün sürer, e, ihramdan çıkma vakti, ta bayramın birinci gününe kadar diyelim, hacca niyet eden 10 on gün, yirmi gün ihramda kalacak adam var. Adam ona göre ne yapması lazım? E, zaten tırnağı uzunsa öyle de ihrama girdiyse kesemeyecek kesemeyince de on gün yirmi gün oturmak uzayacak hesabını yapacak tırnağını niye kesiyor kokulu sabun ne yapamaz süremez sabun kullanması kokulu sabunlar hep kokulu zaten E haram E ne yapacak adam şimdi on gün yıkanabilir yıkanabilir ama tüy dökmeyecek ee keselenirse liflenirse ne olur vücudunda tüyleri dökülür E güzel yıkanamayacak onun için ne yapıyor İhrama girmeden diyor ki ben bir banyomu güzel Yapayım kokulu sabunlarla bir yıkayayım kokuları bu sürü merçim çünkü neden ihrama girdim mi niyet bunlar ne oldu? Yasak olacak kaç gün yasak ben ona göre hesabını yapmak lazım sen şimdi namazda duruyorsun hemen gele. ha nasınsın imiş lan Allah e senin namaz olur mu sen bu namaz nasıl olacak İhram tekbiri bu ne yapıyorsun haram ediyorsun bazı şeyleri bundan evvel hesap edeceksin haram etmeden hesap edeceksin ne hesap edeceksin ha? Cep telefonunu kapatmayı hesap edeceksin. Bu şey açık oldu mu zar zır, zır zır Seni rahatsız edecek, milleti rahatsız edecek, cemaati rahatsız edecek Onu hesap edeceksin. Bu çalarsa bizi ne yapar namazda? Rahatsız eder. Gelecek var kapıda bilmem nerede. o zaman onu Ya kapıyı açık tutacaksın Ya hırsız gibi bir şey olur o zaman bekleyeceksin Alt kata inmiş Ya onu çağıracaksın. Bak ben namaza duruyorum Gelip de kapıda Kalırsın Adam açana kadar kapıyı Vurur kapıya Ondan sonra. Telefonu çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor, çaldırıyor. Hesa ihram. Yani bu konuşmayı, yemeği içmeyi kendini haram etmeden evvel, namaza girmeden evvel engelleri ne yapacaksın? Kaldıracaksın manileri ki namazda huzuru temin edesin. Namaz kılacağın yere bir kalkacaksın, bir duracaksın. Bak dikilirim diyor. Dururum. İşte nakşit tarihinde buna huzur rabıtası diyorlar. Namazdan evvel bir rabıta üzere. Huşu üzere, murakabe üzere, Mevla'yı görür gibi. Bunların usulleri var. Millet, siz bunları fuzuli mi görüyorsunuz. Siz bunları yapsanız ve bunları düşünseniz, şu kitapları okusanız, bunlarla amel etseniz, Allah nasip etsin inşallah. Dünya ve ahiret bütün işlerinizin rast gittiğini göreceksiniz. Ama bunlara riayet edilmedikçe namazdan beddua aldıkça Allah muhafaza iki yakamız bir araya gelmez şu namazı düzeltmeden Allah bizim işimizi düzeltmez İki cihanda da düzeltmez görmüyor musunuz millet psikolojik tedavi almak için yok şunun için yok bunun için gidiyorlar ne eğitimler alıyorlar ne paralar veriyorlar yok enemi yok epeti yok bilmem ne yok yok yago pişeler böyle yapıyor böyle bir şeyler yapışıyor böyle, böyle duruyor böyle dur diyor kazık gibi de. Türkiye'yi sardı. Bizim Müslümanlar bile rabıta bilmez, murakabe bilmez, huşu bilmez, huzor bilmez, hiçbir şey bilmez tabi. diyor da, biz ben şey yaptım yoga bana çok iyi geliyor. <gülüyor> Allah sana, seni ıslah etsin seni. Allah'ın, Müslümanın, namaz kılanın, bu e, yok bir şeyler daha var, MP, menpi, o yago, ne kadar Hindistan, Budizm, Mudizm, gavurların ne kadar izimi varsa hepsini soktular ya. Bu ne ya? Sen Müslümansın be kardeşim, seni Allah neyini eksik bırakmış, İslam'da ne eksik kalmış ya? Sen şu namazı doğru kılayım desen vallahi dünya ahirette senin ihtiyacın olmayacak git bir şey diyorum sana. Ama bak namazda neler var, sen daha bir şey anladın yok ki, sen ancak yatkaktan haberin var ya. Sen bir şey bilmiyorsun, iki rekat Allah için doğru kılmamışsın diyorum sana, daha ne bekliyorsun, ondan sonra diyorsun ben bir şey bulamadım. Ne bulacaksın, ne yaptın da, ne ektin de ne biçeceksin, ne doğradın da ne yiyeceksin. Eğitim almıyorsun, okumuyorsun, dinlemiyorsun, anlamıyorsun, önem değer vermiyorsun kardeşim. Adet gelenek, görenek kabilinden bu işi alışkanlığa çevirdin, rastgele işler yapıyorsun ya. Millet bu kadar fuzuli işlere para veriyor, eğitim alıyor, bilmem ne yapıyor. Kendi yok, psikolojik, ruhani, tedavi bir şeyler. Gidiyorlar, bir karı var geliyor, de bir Hindistan'dan, ayaklarını yalıyorlar, ellerini öpüyorlar. O ne kadar meşhur geçinenler. Yok, o öğretiyormuş onlara, bilmem ne öğretiyormuş onlara. Yazık değil mi bu millete ya? Allah'ın dini bu kadar bize huşu öğretiyor, neler öğretiyor. Namazda Allah'ın huzurunda duruş en büyük tedavi ya. Ama bilerek. Her şey bilinçle olur. Ya insan yakını kadar bilgisi kadar, inancı kadar, itikadı kadar istifade eder. Öbür türlü ne istifade edecek? E birisi de senin yanına dursa Hiç niyetlenmese, hiçbir şey bilmese Senin yaptığın hareketleri yapsa Namaz kılmış olur mu yani? Bu iş sırf hareket değil ki Bunun ruhu var, ruhaniyeti var Kabe'yi diyor iki kaşımın arasında Kabe'yi iki kaş neresi? Kabe'yi resimleri Gidenler Allah tekrar tekrar nasip etsin, gitmeyenlere de nasip etsin. Epey artık Kabe, eskiden tabii Kabe'ye gitmek meseleydi şimdi bayağı kolay oldu elhamdülillah. Herkese nasip oluyor elhamdülillah. Yine de gidemeyenler var onlar resimlerini görüyorlar, canlı görüyorlar. Kabe'yi iki kaşın arasında, bu namazda bir tatbik edelim he. Namazda dururken Kabe iki kaşın arasında. Ondan sonra makam İbrahim biliyorsunuz o altın şeyin içerisinde cam mekan içerisinde İbrahim Aleyhisselam makam-ı İbrahim göğsümün hizasında. Demek ki Kabe'yi o taraftan mesela kapı tarafı o zaten. Kapı tarafına doğru niyetlendiği zaman namaza tavaf namazını kıldığımız nokta yani geçiyoruz. Oraya tavaf namazını kılarken o cihetten Kabe'ye yöneliş mülahazasıyla. allah Teala mekandan münezzeh. allah teala Teala hiçbir yerde bulunmaz. Üzerimden aşağı Hazır ve nazır kalbimdeki her şeyi bilen zat. Efemen ve kayimun ala kulli nefsin bima kesebet. Herkesin her yaptığı anda ne iş yapıyorsa, ne kesmediyorsa, hayırdan şerden ne amel yapıyorsa, Kur'an okuyorsa, namaz kılıyorsa, ne iş yapıyorsa o anda başından aşağı dikilen, murakip, gözcü bitimine kadar her şeyine hazır şahit olan Allah Celle Celal. Onu da öyle düşünüyorum. Ayaklarımı Sırat Köprüsü'nün üzerinde düşünüyorum. Sırat Köprüsü çok kaygan. Hadi Şerif, Müslim-i Şerif. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Durulması çok zor. Cennet sağımda. Sağ tarafım cennet, namazda. Cehennem solumda. Sana sorsalar, sağımda Ahmet, solumda Mehmet diyor yani. Kardeşim sağında cennet, solunda cehennem hesabıyla. Namaza duracaksın. Tamam. Ölüm meleği Azrail aleyhisselam arkamda. Ne olacak ya? Biter bitmez hadi gidiyoruz diyecek. Son namazını kılıyorsun. Bu yatsı son namazın. olmadı mı son namazın? Ya geçen Mikail amcanın akşam namazı ne oldu? Son namaz oldu. Tevfik abininki son namaz oldu. Öbürünün son namazı. Akşamı kıldılar, öldüler. Ya kimisi yatsıyı kılıp ölüyor, kimisi sabahı kılıp ölüyor. Bu namaz benim son namazım ki. Mutlaka bir namaz son namazımız olmayacak mı? olacak. O zaman bu namaz, son namazımız olabilir mi? E olabilir, olmayacağına ne garanti var? O zaman son namazınsa Allah'a yakışır şekilde kılma gayret et. Efendim sonra ihsan ile, ihsan ne demek ihsan? Ya biz ihsan amca var bir onu biliyoruz da bu ihsan nedir acaba? el-ihsan ente'abudallah keenneke terah feylemzekun terah feyne uyarak ihsan sen Allah'a nasıl, Allah nasıl ibadet edeceksin? Sanki Allah'ı görüyormuşçasına. Ama sen onu göremezsin. E sen onu göremezsen de o seni görüyor mu? Görüyor. O zaman onun seni gördüğünü bilerek. İşte bu ihsan. O şey Rabbim beni görüyor diye. Efendim. Şimdi. Bunlar, bu hesaplar buraya kadar nerede yapıldı? Namaza. Başlamadan da ha? Ayakta dikildi namaza başlamadan bu hesapları yapıyorsun yoksa sen namazın içinde ondan bir de yanındakine sor ya sırat köprüsü ne tarafımdaydı namazın içinde bu hesap yapılır mı şimdi dikildiğin yerde bu hesabı yapacaksın <gülüyor> ondan sonra ne yapıyorum iftidah tekbirini Allah-u Ekber dediğim gibi ne okuyorsam onun manasını düşün işte burada manalar devreye giriyor sübhaneke okuyorsun ne diyorsun sübhaneke sübhaneke seni tenzih ederim Allahümme ey benim Allah hiç noksanın yok hiç yanlışın yok hiç ve bir dike, sana hamd ederim sana şükrederim ve tebara kesmike ismin yüce oldu bereketli oldu bütün hayırlar bereketler senin isimlerinde senin sıfatlarında senin zatında ve teala cedduke, azametin ululuğun büyük oldu ve la ilaha gayruke senden, senden gayrı hiçbir ilah yok tapılacak yok emri tutulacak yasağından kaçılacak yok Bunların manalarını düşünürsen zaten seni o manalar ne yapıyor? Dünya işlerinden döndürüyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin başlıyor. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsut. Bütün iyilikler ondan, bütün hamdler ona. Ama tabii sen orada neyi düşünüyorsun? Sen evdeki karıyı düşünüyorsan, اِيَّاكَ نَعْبُدُ Ancak sana taparız diyorsun. Hadi bakalım şimdi. Taptığın ne karıysa karı, paraysa para. Düşündüğün neyse taptığın o. اِيَّاكَ نَعْبُدُ ancak sana taparız e sen şimdi orada bunu Allah'a diyorsan haberdar olman lazım haberdar olmadığın zaman o sen nereye gidiyor düşündüğüne gidiyor ancak sana taparız diyorsun nereye tapacak ya. onun için o اِيَّاكَ نَعْبُدُ de mutlaka bir de hayatta otururken E عَلَيْكَ يُهَنْ نَبِي ey peygamber sana selam olsun o da Rasulullah'a aleyk ederken sana diyorsun. Orada Rasulullah s.a.v. rabıta devreye giriyor namazda. Rasulullah Efendimiz karşında bizzat ona hitap ediyorsun. Ayakta iyyâkena abudu unutmayın. Ancak sana taparız, Allah'a hitap ediyorsun. es esselâmu aleykî, Selam sana. Ey Peygamber sana diyorsun, bak dikkat et ona demiyorsun, sana diyorsun. Karşındakine hitap ediyorsun. Gafil olma. Onun Allah dostları o noktalarda gafil oldukları namazı iade ederlerdi, bir daha kılarlardı. Selam-ı Aleykede Resulullah'a selam verirken Resulullah'a rabıta üzere tam Rasulullah karşımda düşünemedim diye bizim öyle iade olsa, iadeyi de iade lazım bu sefer, hangisini iade edeceksin? Çünkü <gülüyor> bir daha kılıyorsun ya iade, onda da unutacaksın ya yine onu da öyle kılacak. Otomatiğe bağlamış zaten adam, kıldığı namazı hep aynı standart, bozuk üzere. Ondan sonra İsticade'ni alıyorum. Manaları düşüne düşüne tane tane okuyorum. Çok da hızlı okumalar iyi değil arkadaşlar. Öyle hızlı okumalar var ya yani. hiç olacak gibi değil ya. Harfler birbirine giriyor. Tevazu ile rükua eğiliyorum. Allah'ın huzurunda eğiliyorum. Allah Teala ve idakil ale murka'u la O kafirlere, dinsiz, kitapsız, namazsız, abdestsizlere rükû edin dendiği zaman eğilmezlerdi buyuruyor. Ya Rabbi ben şimdiden eğiliyorum ya Rabbi. Beni rezil etme ahirette. Mahşerde rezil etme. Ben eğiliyorum senin karşında ya Rabbi. O eğilme ifadesi. Onu düşünerek eğileceksin. Ondan sonra tevazu ile tedarruğ ve huşu ile Allah'a yalvararak yakararak secdeye kapanıyorum. Sonra tamamen oturuyorum. Artık namazın her rekatı böyle kılındıktan sonra korku ile Ümit arasında tehyyat okuyorum, teşebbüt okuyorum. Yani kabul olunma ümidi var fakat redd olunma tehdidi ve tehlikesi var. Sonra sünnet üzere selam veriyorum sağma soluma. O namazı ihlas ile Rabbime teslim ediyorum. Ve böyle hiçbir namazı vaktinden geciktirmeden, cemaati kaçırmadan, ölünceye kadar sabır, sabır, sabır, sabır. Namaz sabır ister. Bir gün kılarsın, bir vakit, iki vakit, bir gün, iki gün, bir ay, iki ay, bir sene, iki sene, 3 sene e ee? ya hocam bitmedi yani ben de ölmüyorum ne olacak? Adam dedi ki bu oruç falan dedi sene de bir ay yani bunu dedi oluyor yani. Haç öyle bir gidiyorsun, geliyorsun, hava alıyorsun falan. Biraz alışveriş de yapıyorsun bir şeyler. Fakat bu namaz bitmiyor ki dedi ya. Çok doğru dedi yani. Bitmiyor ki dedi ya. Yani hesap yapıyorum dedi bitmeyeceğine göre hiç başlamıyorum dedi. Ya. Dayanasın ya. İşte ne istiyor namazda? Sabır istiyor. Östegini bir sabiri vassala sabırla ve namazla benden yardım isteyin. Ve inne Hale Kebiratun. Şüphesiz o namaz elbette çok büyüktür. Namaz çok ağırdır. Namaz çok zordur. Namaz dağlar dayanamaz namaz. İlla alel el Namaz kime zor gelmez? huşu sahiplerine geliyor geliyor huşu ahiretten haber verenlerin imanı gibi bir imanımız yok maalesef öyle bir ikanımız yok o şüphesizlik başka bir şey o görür gibilik başka bir şey Hz. Ali Efendimizin makamı gibi makamlar şimdi diyor cehennem diyor gözümün önüne getirirse açıkça cehennemi görsem zerre kadar imanım artmaz diyor niye e çünkü artacak pay kalmamış son noktadayım diyor ama bizde çok artacak pay var. Çünkü biz şu anda cehennemi görsek, rüyamızda bile görsek, sabah namazına çok acayip kalkarız yani. Fark ediyor bize. Yani hakikaten Allah var, Celle Celle, ahiret var ama hakikaten var, gerçekten var yani. Bu Bunun şakası yok. Bugün burada oturduğumuza, konuştuğumuza, kavuştuğumuza, buluştuğumuza, inandığımız gibi aynen Rabbimizin huzurunda buluşacağız. Ve Allah Teala bizimle konuşacak. Ve Allah Teala ile aramızda ne tercüman ne elçi olmayacak. Her kulla tek muhatap olacak. Tek tek muhatap olacak. Rezil olmamak lazım ya. Rezil olmamak lazım. Bu kulum bunu nasıl yaptın dediği zaman çok zor olur. Niye yaptın, niye yapmadınlarla işimiz zor olur. Allah hesabımızı kolay etsin. Amin. Amin. Ona göre inanalım okullar okulu sahibi kullar. Asım Radiyallahu Anh sordu, sol, şaşırdı. "Ey Hatem" dedi. "Sen namazı böyle mi kılarsın?" "Evet" dedi. Allah'ın lütfu keremiyle. "Kaç senedir" dedi, "böyle kılarsın?" dedi. "30 senedir" dedi. "Böyle kılıyorum." Asım Hazretleri o da büyük velilerden o. Da, ağlamaya başladı. "Daha ben" dedi, "ömrüm boyunca bir kere böyle namaz kılamadım." Yani şimdi bu kolay iş değil arkadaşlar. Kolay iş değil bunun Temrinatı var, bunun alıştırmaları var, bunun eğitimi var. Bunun evvela, bunun derdi var. Şimdi şu mübarek gecede, kalkıp iki rekat Allah için namaz kılıp, şöyle, hiç dünyadan bir şey düşünmeden şöyle, tabii çok ağır kılarsan illa bir şeyler gelir gider, çok da tabii uzun uzun okuyacak halin yok. İnna ta'yna kulü Allah okuyorsun, tamam güzel bir namaz kıldın. Şöyle bir hacet namazı kılıp, Allah'a yalvaralım da, Ya Rabbi bize, Huşu sahiplerinin namazlarından bir nebze nasip eyle. Ya Rabbi bize namazda huşu nasip eyle. Ya Rabbi bizim namazımı surette bırakma namazımızı ya Rabbi. Hakikatine Hakikatına erdir ya Rabbi. Bize dostların gibi bir namaz nasip eyle. Seni görür gibi bir namaz nasip eyle Allah'ım. Şöyle bir dua. Ederim. İnsan evvela dert edecek. Dua edecek. Ya Rabbi ben istiyorum diyecek. Allah da onun istediğini görecek, muradını verecek. Ama adamın derdi bu değilse e Allah Teala ona vermez arkadaşlar. Onun için biz size bir şey anlatamıyoruz. Vakitler tahammüllü değil. Orada yazılanların binde biri konuşulmuyor, konuşulamıyor yazılanların. Ama mesele nedir? Bir teşvik yapılıyor. Bir teşvik yapılıyor. Artık bunun arkasını meraklıları arasın. Allah Teala size merak versin. Din, iman, ihlas, huşu, huzur, merağı versin. Ben namazın dışındaki huzuru nasıl temin ederim? Namazın içindeki huzuru nasıl temin ederim? Millet bu kadar efendim. Riyaziyat yapıyor, spor yapıyor, küldür yapıyor, hareket yapıyor, bedensel hareket yapıyor, fiziksel hareket yapıyor, ruhsal hareket yapıyor. kendine göre herkes bu kadar uğraşılar, çabalar uğraşıyor. Ben Allah'ım bana kitap indirmiş, peygamber göndermiş, bu dostları bana bu hakikatleri bildirmiş. Ben niçin bu kadar açık reçeteyle ben tedavimi yapamıyorum, bir mürşit bulamıyorum, derdime derman bulamıyorum, Rabbime kavuşamadan ölürsem? Ya şimdi seve seve kavuşmazsan yarın zoraki kavuştururlar, o zaman hesap zor olur. Onun için şimdi biz isteyerek kavuşalım Seve seve kavuşalım e, Uykuları terk ederek feda ederek Zevkten keyiften istirahatten çalarak Allah'ımıza vakit ayıralım İnşallah ibadetimize namazımıza eğilelim, yönelelim kalbimizle Yüzümüzü kıbleye kalbimizi Rabbimize döndürelim Rabbimiz sebarek ve teala Bu huşuğu nasip eylesin Amin. Amin Şimdi Bu vesileyle Tabi namazla ilgili eseri Duyuruyorum fakat tabi daha da çok ee, duyuramayabilirim ancak sizler inşallah bakın huşu ile ilgili bölüm 6. bölüm namaz kitabının 6. bölümü namazda huşu bunu bu hafta önümüzdeki haftalar hazmederek okuyun huşu ile ilgili ayet kerimeler ayetlerin iş sebepleri huşu'nun önemini bildiren hadis-i şerifler rivayetler namazın kazandıracağı mağfiretin huşu'ya bağlı olduğu huşu yoksa namaz kulu affettirmiyor Bak bunlar önemli mesele. Huşu tarifi. Huşu nedir? Huşu huşu nedir? Tarifleri. Huşu sahibinin tarifleri. Huşu sahibi kimdir? Alametleri nedir? Namazda sağa sola yukarı bakmanın huşu ile bağdaşmaması. Kendisini huşu sahibi gibi göstermeye çalışmaktan sakınmak. Namazın ancak huşu nispetinde kabul olunacağı ve yararlanabileceği. Ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kimisi namaz kılar. Namazdan Sekiz, on, e, efendim, 3'te 1 alır, 4'te 1 alır. Böyle sayıyor, sayıyor, sayıyor. Kimisi 10'da 1 alır. Yani kıldığı namaz içerisinde Mevla ile irtibatı ne derece ve hangi dakikası, ne kadar saniyesi, salisesi artık Mevla'yı düşündüyse namazın orası muteber oluyor. Geri kalanı yok. Allah Allah. Bu, bu hususta hadis-i şerifler. Huşu üzere iki rekat olsun kılabilenin başlanacağı. Bu sağa sola bakmanın Allah Teala'nın tecellilerini keseceği. Bu bölümler hepsi bölüm bunların. Bölüm. Kaç tane hadis var ben sana nasıl anlatayım? Bu hadisleri bir okuduğunda sağa sola baktığın anda Rabbim sana tecelli etmişken hemen kesiyor. Otomatik ceryan kesilmesi gibi rahmet kesiliyor o anda. Bunları okumadan öğrenmeden anlayamazsın. Kardeşim ben sana nasıl anlatayım? Sabaha burada değiliz. Kıyamete yakın huşu sahibi kimse kalmayacağı Huşu temin etmek için gereken hususlar Peki Öyle mi? Bu yemek şöyle tatlı böyle ballı Anladık da tarifi yani nasıl ben bunu kazanacağım Nasıl yapacağıma gelince Onun Teminatı olan Huşu kazandıracak Hususlar Bunlar madde madde yazılmış Huşu kazanmak için şunları şunları yapmayacaksın Şunları yapacaksın Şunlara hazırlık yapacaksın Öncesinde şunu yapacaksın İçinde bunu yapacaksın Bunlar okunacak He? Nuska yazmıyoruz nuska He? Al bunu tak üstüne diye Al bu kitabı Götür kütüphaneye eve koyarsan Otomatikman huşu sahibi oluyorsun Var mı böyle bir kitap? Bu nuska mı bu? Al götür de şifa olsun Suyunu iç Bu öyle değil ki Okursan, tatbik edersen, amel edersen istifade edersin Yoksa bir şey yok Allah muhafaza etsin Efendim işte huşu ile kılınan namazın sahibine duacı olacak. Aksi takdirde bedduacı olacak. Huşu sahiplerinin namazları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huşu, peygamberlerinin huşu, sahabenin huşu, evliyaullahın huşu, evet. Sevap ve mükafatın huşu'nun tam ve noksan oluşuna göre ayarlanacak. Bunlar namazın tasavvufi manaları. Bunları hiç anlatamadım size. Namazda bir de tasavvufi manalar var. Rükû neyi temsil ediyor, secde neyi temsil ediyor, kıyam neyi temsil ediyor, kıraat neyi temsil ediyor, selama kadar. Bütün namazda gizli manalar, işaretler, namazda ne sırlar var ilim, ilim, ilim, ilim, tabii konuşmadan okumadan hiçbir şey olmaz ama konuşmakla okumakla da her şey olmaz Allah amel nasip eylesin tatbik nasip eylesin ama tabii ki bulan arayan, bulmaz her arayan demiş. ama illa yine bulanlar kimlerdir? arayanlardır ama her arayan bulamayabilir ama aramayanlardan da hiçbir tane bulan yoktur. Okumayanlardan, dinlemeyenlerden bir tane doğru yapabilen yoktur. Yine doğru yapabilenler varsa onlar mutlaka dinleyenler ve okuyanlardan çıkar. Öyleyse doğru adrestesiniz yani. En azından yoldasınız, yolundasınız. Allah tamamını erdirsin inşallah. En azından niyetlendik. En azından dertlendik. Huşu üzere kılamadığımızı fark ettik. Bundan sonra inşallah ölmeden bir huşu ile 2 rekat olsun kılma gayretine. Hani iki ara sıra huşu geliyor bize ama o değil. İki rekatta hiç gafletsiz selam verebilecek derece yani. O iki rekattı tam. illaki bir an huşu gelir. Ama mesele iki rekatı tamamlayabilmek ya. Ama tabii o iki rekatı tamamlayayım derken o antrenmanda, o çalışmada, o gayrette nice namazlarımıza huşu gelecek inşallah. Evet, bu bir eğitimdir. Ondan sonra bu meseleler 100 sayfadan fazla devam ediyor. 400 ee, efendim 83'ten Başlıyor zaten 570 e, Efendim e, Sayfede e, Devam ediyor bu konular Tabi baştan Daha çok bölümler 5 bölümü konuşmadık Kısa kısa geçtik İnşallah Allah Teala okumak nasip etsin Amel etmek nasip etsin insanlara ulaştırmak nasip etsin Hepiniz Allah rızası için Allah Teala namazlarımızı kabul etsin niyetiyle, huşu nasip etsin niyetiyle, ölünceye kadar namazdan ayırmasın ve namazın şefaatine nail kılsın diye bu kadar namaz kılmayan, namazın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlara ulaştırmak nasip etsin inşallah. Tekrar söylüyorum. Dinin direği ve müminin miracı namaz. Allah bize nasip etti. Yazmayı nasip ettiği gibi Allah tatbikini de nasip etsin. Size de okumayı ve tatbiki nasip etsin. Allah Teala şu kitapta tarif edilen şekilde kılmadan Ölmekten muhafaza eylesin inşallah. Okuyalım. Önümüzdeki günlerde güzel okuyalım. Dinleyelim, takip edelim. İnşallah mahrum olan insanlara da öğretelim. Yazık. Hiç haberleri yok. Bir hadis duymamışlar. Bir rivayet dinlememişler. Onlara da yazık oluyor. Dünya niye geldi? Nereye gidiyor? Allah Teala namazdan ilk olarak soracak. Şu namazı becermeden gidenler mahrum olacak. Yazık olacak. Onlara da inşallah hem dua edelim hem ulaştıralım. Gayret edelim. Allah Teala Gayretlerimizi fazl-ı ile kabule karinesin. Amin. Ben ahireti seviyorum, siz dünyayı seviyorsunuz. Rabbim tercihlerimizi ahirete döndürsün. Bu itibarla da dinleyelim, dinletelim inşallah, amel edelim. Kardeşler, Allah Teala sıhhat ile, afiyet ile, nusfetlerle fetihlerle, dünya ahiret inşallah hayırlı muratlarımıza nailiyetlerle kavuşmayı, buluşmayı müyesser eylesin. Amin diyenlerinizi nâr-ı cihiminden azad eylesin. Konuştuklarımızla, dinlediklerimizle daha fazla amel etmiş olarak buluşmayı nasip eylesin. Amin. Buradan dağılmadan cümle bizi mağfurin cümlesine ile hak eylesin. Amin. Bütün günahlarımızı mağfiret eyleyin. Kapıdan çıkarken günahlarınız sevaba tebdil olundu. Müjdesiyle çıkmayı nasip eylesin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyleyip kabirlerini nur eylesin. Bu cemaatin geçmişlerin ruhları için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Hediyelerimizi Rabbim şu saatte bütün geçmişlerimizi Adem babamıza kadar bütün ağabey acıdadımızın ruhlarına isal eylesin. Amin. Ruhları için el Fatiha.